A'udhu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ecma'in. Evet. Bugün inşallah Ehli Sünnetin itikadında vela ve bera inancı dersimizi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 O müminlerdir ki âmenu billahi ve rasulihi, Allah'a ve rasuline iman etmişlerdir. Ve qamu bi sha'airid dini muhlisine lehu. Ve dinin siarlarını ikame edenlerdir. İhlaslı olaraktan. Kale Allahü teala, Allah azze buyurdu ki innema valiyyukumullahu ve rasuluhu, ancak sizin dostunuz Allah ve rasulüdür. Vellezine ve o kimselerdir ki âmenu, iman edenlerdir. Hangi iman edenler? o iman edenler ki yuqimune s-salate ve yu'tune s-zakate ve hum rakiun Namazı kılan, zekatı veren ve ruku halinde olanlardır veyahut da rukuh halinde oldukları halde zekatı verenlerdir. Ve men yetevellallaha ve Kim Allah'ı ve Rasulüü dost edinirse vellezine amenü ve iman edenleri fe inne hizballahi Muhakkak ki Allah'ın taraftarları humul galibun galip gelecek olanlar onlardır. Demek ki birinci grup insan mutlak olarak velâ'yı, dostluğu hak eden insanlardır. Mutlak velâ dediğimizde buradan kastımız nedir? Yani mukayyet olmayan velâdır. Her yönüyle hiçbir istisna olmadan velâ'yı mutlak şekilde, dostluğu mutlak şekilde ne yapanlardır? Mutlak şekilde hak edenlerdir. Velâ-i mutlaktan kastımız budur. Yani hiçbir istisnası olmadan her alanda velâ'yı, dostluğu hak eden insanlardır.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 karıştırmayan insanlar. 2. bölümde gelecek olan unsurları karıştırmayan insanlar. Yani açıkçası bunu şöyle izah edebiliriz. Tevhidi ve ittibai safi olan insanlar. Çünkü bizim yanımızda bir Müslümanı tam manasıyla velay-i mutlak sınırına sokan şey nedir? Tevhidinin ve ittiba'ının zedelenmemiş olmasıdır. Tevhid ve itiba nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu yani sadece ibadette Allahu azze ve birlemesi tüm ibadetlerini Allah azze ve celle için yapması tevhididir tevhidin zedelenmemesi ittibanın zedelenmemesi de Resulullah'ı sözüne uyulan sözü başkasının sözü kendi sözünden dolayı terk edilmeyen yani ittiba mercii olarak tayin etmesi tevhidde ve ittibada eğer kişi zedelenmemişse yani ittibana bidatları bulaştırmamışsa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 Onlarda olan iman, taat ve takvadan dolayı sevilirler. Ve yubghadun ve buzg edilirler lima fihim minel maasiyeti vel Onlarda olan maasiyet ve fujurdan dolayı elleti hiye dunel kufr ve şirk. Şirk ve küfür mertebesinde olmayan maasiyetlerden dolayı ne yaparlar? Buz edilirler. Meslim kim gibi? El muslimul asi. olan Müslüman gibi. Ellezî o Müslüman ki halata amelen salihan Ve ahara seyyi'a, salih amelle, kötü olan ameli birbirine karıştırmıştır. Ve alledhi o müslüman ki yuhmilu ba'del vajibati, bazı vajiblerini ihmal eder. Ve yefalu ba'del muharramati, bazı haramları ise işler. Elleti o haramlar ki la tasilu ilal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 Bunların emsali يكون لهم من الموالاه onlar için dostluktan olur bi kadri ma yuzhiruna min el hayr hayırdan izhar ettikleri kadar dostluk olur ve min el muadati ve onlar için düşmanlık olur bi kadri ma yuzhiru minhum min onlardan açığa çıkan şer nispetince de onlara düşmanlık olur kema yecibu münasahatu haula yi nasıl ki bunların Bunlara nasihat etmek gerekli olduğu gibi. ve s sukuti jahala maha ve Ja unaranna sukut etmemek. Bellu marune bil maharufi, või unheuna għanil munkeli. Bila kist unar ilik lemmrullur, kettulik tenda għallu kondurla. Va tukkaamul, ve wetta azirat, wetta yani azirat, wetta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 Ismi Abdullah holandil Adama, jabta tegibi. Wakana ju lakkabu bi haimarin, o haimardi jäisim lennrdi. Indama utija bihi, wahua xa ribulli l-khamri. Rassurullah, kes salatu ja salama, jetri l-dinde, o ishti iċembir Adam iċem, rassurullah jetri l-dinde. Walaqana ju baadus toħabeti, vaza saħabi unala. Neteti, rati Allahu anhum, Allahu nardan rahozusun, fekale sallahu alihi ja salam. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki tel La tel'anuhu O'na leanez etmeyiniz Allah'a Allah yemin olsun ki Ma alimtu ben bilmiyorum illa ennehu yuhibbullaha ve rasulehu ancak ben O'nun Allah ve Rasulü'nü sevdiğini biliyorum dedi. Ve ma yani Resulullah aleyhissalatü vesselam bu sözüyle beraber fakad eqame aleyhil hadde O'na haddi ne yaptı? O'na haddi ikame etti. Evet. İkinci kısım insan kimdir?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 Üçüncü olarak Men yestahiqu يستحق... saniye bir saniye Men yestahiqu يستحق... üçüncü kısım ise kimdir Men yestahiqul El mutlaqa mutlak olan veraati hak edenlerdir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 Ala man faala al ala man faala al mukaffirati min al murtaddina murtaddlardan insani amelleri yapanlara da bu kaide bu hüküm geçerlidir el mensubina li'l islam islama muntasib olanlar ke و في ناقض من نواقض الاسلام اسلامي bozun unsurlardan birine düşmesi gibi au ashraka billahi taala ve au ta'alla zatiyye şirk koşması fi ibadeti ve au ta'alla ortak kılması fi ibadeti ibadetinde ahadan min ibadihi kullarından herhangi birini ortak olarak kılması au sarafa lahum nauan min anwa'il ibadeti ve au unlara ibadet nevlerinden bir nevi sarf ederse Allah Azze ve Celle den başkasına dua etmek au il istigaseti bi gayrihi onun başkasıyla istigaset etmek au il tevekkuli au il zemhi au il nedri ondan başkasına tevekkül etmek ondan başkasına kurban kesmek ondan başkasına adak adamak bi gayrihi ta'ala Allah'tan başkasına au sebballaha ve rasulahu au dinehu Allah'a rasuline ve dinine sövmesi gibi au terekassalatel mefruudata farz olan namaz terk etmesi gibi au fasalat dine anil hayati Bayhutta dini hayattan ayırması gibi iatiqaden itikad ederek bir dine d din la yulaimuhadan asra bu asra uygun olmadığına itikat ederek dini hayattan ayırması. Enahvedarlike veya buna benzerr şeyler بعد iqamet hujti aleyhi hüjjeti ona iqama Sora, sonra fealal mü Müslümanların üzerine gereklidir. En yucahidu, ciaad etmeleri. Hadaan nev'a, bu sınıf ile, minel mürteddine, mürtedlerden bu nev'a ile, çeşit ile mücadele etmeleri. Ve yudayku aleyhim, ve onlara daraltmaları. Ve la onları terk etmemeleri. Ya'ithune fil ardi, el fesad. Yeryüzünde fesad yaymalarına ne yapmamaları? Fayda e e e yaymaları için onları terk etmemeleri gereklidir. Kale Teala, Allah Azze ve Celle dedi ki, Ya eyyuhel nebiyyü, ey nebiyy jahidil kufara kafiralla ziyadatu wal munafiqina wa munafiqalla wa ghluz alayhim onlara karşı sert ol ve mawahum jahannam onların mevası cehennemdir wa biisal masir onların varacağı yer ne kötüdür la tecidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmi bulamasın yu'adduna man haddallaha wa rasuluhu Allah'a ve Rasulüne düşmanlık edenleri isteverken bulamazsad. Ve leu kânu ve leu babaları olsa da ev veya çocukları ev ikhvânehum veya kardeşleri ev aşiretehum veya onların aşiretlerinden olsalarda O zaman üçüncü kısmımız nedir? Üçüncü kısmımız ise velâ'i, berâ'i mutlakı hak eden insanlar. Yani mutlak olarak onlardan beri olmamız gereken insanlar. Mutlak olarak onlardan beri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 8 ve 9. ayetlerdir. Mumtahine suresi 4 neydi? Bakın kafirlerle ilişkilerimizi belirleyen ayet-i kerime Mumtahine suresi, aslıyı kafirlerle ilişkilerimizi belirleyen ayet-i kerime Mumtahine suresi 4. Mumtahine suresi 8. Mumtahine suresi bir de 9. ayetli kelimelerdi. Mumtahine suresi 8'de Allah azze ve celle müminlere İbrahim Aleyhisselam'ı ve İbrahim Aleyhisselam'la beraber olanları örnek olarak gösteriyordu. Öyle değil mi? Ned juoda Allah, zevedi, dioduki. Katkene tlekum musuat unħasanetun fi Ibrahim ja Walladina meahu. Irakalu, likaw mihim. Inna buraqa ja minkum, va mimma ta' abuduna minduni leh. Kefarna, vikkum, va beda beinena, va beda kumul, adawa, tuwal barbaa ja ebeden, hatta tukminu billahi wahta. Siis nixin Ibrahim de, va Ibrahim lebera beru lannarda, Hani unnarka ja mlerne de miks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 Devam etti aynı surede yani Mumtahina suresinde 8. ayette ise Allah Teala diyor ki la yenhakumullahu an alladheena lam yuqatilukum fi'd-dine ve lam yukhrijukum min diyarikum an tabruhum ilehim inna Allah Muksutin. muqsitin Allah Teala sizi sizinle din alanında savaşmayan, sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara karşı iyilik yapmanızı neh yetmez. Ili kiab manaz, nehi, etmes. Inna Allah juhub ibul muksetin, Allah ili kiab nneapar, sewer. Allah tehe liini, ili kiab nneapar, sewer. Dokużunġajateisa Allah tehe liini, djurki, inname, jenhekum Allahu, anilladine, kata lukum fiddini, wa axrajukum mindiarikum, wa wa haruqa laa ixrajukum, antawallahuhum, wa mei jätawallahum.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 Müslümanların yanında yer alan kafir, zulme karşı Müslümanların yanında duran kafir vesaire hiç fark etmez. Hümanî kafir bilmem ne kafir falan filan hiç fark etmez. Bütün kafirler bizim yanımızda bir konuda eşittirler. O da nedir? Dinsel beraat. Yani biz onların dininden, onların itikadından ve onların kafir olan kimliklerinden ve kişiliklerinden biz beriyiz.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 E, vesaire bize karşı işte diyalog taraftarı saygı duyuyor bizim fikirlerimize. Bunlara iyilik yapmamızı Allah Azze ve Celle nehy etmiyor, öyle mi? لا ينهكم الله Allah Azze ve Celle sizi ne yapmaz? en تغرره Onlara iyilik yapmanızı ne yapmaz? Onlara iyilik yapmanızı, yani bu saydığımız zümreye iyilik yapmanızı yasaklamaz. Tamam mı? İkinci kısım insan kimdir? Dokuzuncu ayette yerini bulan اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهِ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 Bazı rivayetlerde Ayşe annemiz yani Esma'nın anne baba bir anne farklı olan kardeşi olan Ayşe annemiz gelip Resulullah Aleyhissalatu soruyor ve Resulullah Aleyhissalatu cevap olarak diyor ki "Fesal diyor ki "Fesaeltu'n-Nebiyye Sallallahu Aleyhi ve Sellem efâ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 Yani ey Ömer diyor jalbesu heda, menna kala kalahu. Ja nii, Yani hiçbir on kümme aastat tagasi, siis ta ei saa seda teha. Ta vii, et Salah Bunu Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Ee, tam şey yapamadım. Onun için kısayı söyleyeyim inşallah. Kıssa zaten İmam Bukhari rivayet ediyor. Hakkese İmam Müslim de rivayet ediyor. Resulü aleyhissalatu vesselama isimler karıştı. Onun için isimleri başa alalım. Hiç söylememiş olayım inşallah ben. Ee, Resulü aleyhissalatu vesselama bir şey getiriliyor. Resulü aleyhissalatu vesselama bir ipekten elbise getiriliyor. Hani devlet başkanıdır, kendisine heyetler geliyor, kendi insanların karşısına çıkıyor giysin diye.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 Ve bu bizim dinimizin neyidir? Bu bizim dinimizin olmazsa olmazıdır. İkinci grup insan kimdir? İslam'a girmiş ama İslam'a girdikten sonra yapmış olduğu bir takım küfür fiilleriyle İslam dininin dairesinin dışına çıkmış olan insanlardır. İslam'a girmiş ama daha sonra yapmış olduğu bir takım küfür fiilleriyle İslam dairesinin dışına çıkmış olan insanlardır. Bunlara gelince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 Sene ilmin olmayan bir konuda bana şirk koşmanı emrederlerse sen onlara itaat etme ve sahih huma fi dunya mahrufa lakin onlara ne yap dünyada onlara iyi davranan iyi bir şekilde onlara sahiplik et. Yine Allah azze ve ne diyordu mesela İsra Suresi'nde ve kada rabbuka alla ta'budu illa ve bil Sana ihsanan tanrabb anca ibaret etmenizi ve anne baba iyi davranmanızı size emretmiştir imma yabluganna inde kel kibara ahaduhuma fala taqul lehuma uff ve la tanherhuma ve karima onlardan biri veya ikisinin yanında yani yaşlılara erişirse onlara ne yap onlara of bile deme onları küçümseme onlara ancak güzel olan ne yap onlara ancak güzel olan söz söyle diyor Allahu Anne baba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 vela ve bera neyi gerektirir? Bunu uzun uzun ne yapmış? Madde madde, yedi şer madde. Berada ise 11 tane madde zikrederekten bunu e, zikredeceğiz inşallah. Evet. وَاخِرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ